Hayırlı günler, hayırlı sabahlar çok kıymetli Gül Efem dinleyicileri. Yine bir sabahın bereketi programında sizlerle beraberiz. Ve her zaman olduğu gibi programımızın ilk bölümünde bir öykümüz var. Bugünkü öykümüzün adı borç. İhtiyar bir adam kendisi gibi kamburlaşıp, Yere yanaşmış bir ağacın altında ağlıyordu. Biraz önce iri kıyım bir genç yanına sokulmuş ve kendisinden içki parası istedikten sonra bir de tokat atmıştı. Yaşlı adamın yere yıkıldığını görenler hemen yardımına koşup geçmiş olsun dede dediler. O serseri ne istedi ki senden? Adamcağız bir şey olmamış gibi toparlanmaya çalışırken, Eski bir borcum vardı, onu istedi dedi. Yapması gerekeni yaptı sadece. Çevresindekiler ihtiyar adamı yerden kaldırdıktan sonra, Eline bastonunu tutuşturup, aceleyle işlerine koşuştular. Herkes ayrıldığında, Hadiseyi başından beri görmüş olan bir delikanlı onun koluna girerek Fazla hırpalandınız dedi ağacın gölgesinde biraz oturalım mı? Yaşlı adam yorgun bakışlarını yukarıya yöneltip Benim bu ağacın altında dinlenmeye hakkım yok yavrum dedi Ölünceye kadar da olmayacak Delikanlı söylenenden bir şey anlamamıştı Meraklı gözlerle kendisine bakarken onun tekrar hıçkırıklara boğulduğunu fark etti. Yaşlı adam iniltiye benzeyen bir sesle "50 yıl kadar önceydi." diye devam etti. "Rahmetli babamı sigara parası almak için bu ağacın altında azarlamıştım. Yani biraz önce evladımın beni dövdüğü yerde." Delikanlı ne diyeceğini bilemedi. Ve şimdi biraz daha bitkin görünen ihtiyarın sakinleşmesini bekledikten sonra onu arabayla evine bırakmayı teklif etti. Adam titrek adımlarla yoluna koyulurken "Evim oldukça uzaklarda yavrum" dedi. "Ama ben yürüyerek gideceğim oraya. Hem şehir dışındaki kabristana uğrayıp bir Yasin'le öpeceğim babamın ellerinden." Kıymetli dinleyiciler insan esasında yapmış olduğu her işle kendi adına ya iyilikleri dikmekte veyahut da kötülükleri dikmekte her yapmış olduğu iyilik ileride karşılaşacağı iyiliklerin bir tohumu veya her yapmış olduğu bir kötülük ileride karşılaşacağı bir kötülüğün ...bir yanlışın tohumu olmakta. Bu hem dünyada hem de ukbada bu şekilde. Bunun içindir ki Üstad Hazretleri... ...iyilikler içerisinde muaccel bir mükafat... ...kötülükler içerisinde de muaccel bir mücaza, mücazaat... ...Cenab-ı Hak derc etmiştir diyor. Yani iyiliklerin içerisinde Cenab-ı Hak peşin bir mükafat... ...kötülüklerin içerisinde de peşin bir ceza tercih etmiş... İşte bu noktadan esasında yapmış olduğumuz her hareketi hani atalarımız öyle demişler ya iki ölç bir biç diye öyle hassas öyle temkinli çünkü yapmış olduğumuz hal ve hareketler hem bu dünya hayatımızı hem de ebedi baki bitmeyen ukba hayatımızı ahiret hayatımızı ilgilendirdiğinden dolayı bizler Yapacağımız, yapmış olduğumuz Hal ve hareketlere Çok çok dikkatli olmamız Gerekmekte Gerekmektedir ki Bizler denge insanı olmamız lazım İçinde Bulunduğumuz değil, gelecekte Olacağımız hali düşünmemiz lazım Hani Atasuz'un hükmüne geçmiş güzel bir Deyiş var ya Ne oldum değil, ne olacağım diye İşte bu noktadan bence bunu Şöyle düşünmek lazım, şu anda bey de olsan, paşa da olsan, aha da olsan, makam, mülk, servet sahibi de olsan ne olacağım demeli ifadesini yani neticede kabre gireceğim diye düşünmek, neticede beni de bir kefenin içerisine saracaklar, diğer insanlardan bir farkım olmayacak. Neticede ben de Allah'ın huzuruna gidip yapmış olduğum her şeyden hesaba çekileceğim diye düşünme. İşte ne olacağımı böyle anlamak lazım. Ne oldum değil ne olacağım. Evet. Bu çok önemli bir husus zannediyorum. <gülüyor> i̇şte burada sohbetimizin ilk bölümünde Dön anne babana diye bir bölüm var. Biraz da bugün Anne baba haklarından bahis edelim. Çünkü hakikaten dedik ya değer ölçülerinin alt üst olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Yanlışların yerine doğrular oturmuş. Doğruların yerine de yanlışlar oturmuş. Helallerin yerine haramlar haramların yerine helaller almış. Ve insanlar güzel şey iyi şey yapıyorum diye kötü şeyleri yapmakta ve bunun da farkında olmamaktalar maalesef. Bunun için dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan ibaret. Dünya hayatı bir aldatmaca. Dünya hayatı bir imtihan. Dünya hayatı fani, geçici. Zaten ismine de bakacak olursak şöyle belki bir düşünsek ya. Dünya dün. Yani geçmiş artık dünya. Gelecek adına Bizler yapmış olduğumuz şeylerle varız esasında yaşamış olduğumuz şeylerle değil gelecek adına yapacağımız hal ve hareketlerle hizmetlerle ibadetlerle amellerle o yüce huzura gittiğimiz zaman bizi orada kurtaracak amellerle varız biz yoksa günahlarla var olabilir miyiz günahlar orada bizim için bir pişmanlık ifadesi emaresi olacak netice itibariyle pişman olacağımız bir duruma düşmemize sebep olacak bu noktadan her gün başımızı yastığa koyduğumuz zaman günümüzün bir hesabını yapalım ve şöyle diyelim kıymetli dinleyiciler ey büyük Rabbim acaba ben bugün manevi ticaret hanemde karım mı fazla zararım mı fazla Günahın mu fazla sevabın mu fazla? Ve sonrasında ölümün küçük kardeşi olan uyku. Ve sabahında kalktığımızda Allah'ım sen yattığında tekrar kaldırmayabilirdin beni. Kalkamayabilirdin. Emanetini alabilirdin ama sen senin rızanı kazanmak adına cenneti kazanma adına bana bir fırsat daha verdin bu güne çıkmayı nasip ettin Allah'ım sen bana bu günü senin rızanı kazanma noktasında en güzel değerlendirmeyi nasip eyle diye öyle bir duygu ve düşünce içerisinde kalkmalı ve günün ilk hareketi Allah'ın emri namazla başlamalı güzel başlanılan şey inşallah güzel biter zaten yatsı namazı da esasen bakın dedik ya değer ülkeleri alt üst olmuş bugün belki kendi evimde de dahil gece geç vakitlere kadar oturuluyor ve sabah namazından sonra yatılıyor aslında imkan olacak günlük yaşam tarzımız günlük yaşantımız o şekilde tertip edilecek insan erkencecik yatı verecek ve yani erkencecik derken mesela 9.30 10 gibi insan yatı verse ve gecesinde 3.30 dörtte teheccüte kalkı verse. Sonrasında da hiç yatmasa zannediyorum 5-6 saat uyku insana yeter, artar bile. Ve sabah namazından sonra insanlar iş yerlerini açsalar, o sabahın bereketinden, o sabahın yümlüğünden istifade etseler. Ama dedim ya hayat Allah'ın emrettiği namazlar üzerine bina edilmeyince 12-1 sabahleyin bazen namaz kaçıyor bazen geç kılıyoruz bazen kaza ediyoruz ve sonrasında da namazı kıldıktan sonra hemen uyuyu veriyoruz. sonrasında 7.30-8'de kalk gel tabi bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında olmayan bir şey kıymetli dinleyiciler. Ne acı ki biz günümüzde şu sabahın seher vaktinde ilahilere bile mevzu olmuş. Seher vakti bülbüller ne de güzel öterler. Açınca tüm çiçekler birlikte zikrederler diye başlıyor ya. Bu sabahın bereketi hakikaten seher vaktinin kıymeti çok önemli. Sabah namazlarından sonra yatmamaya çalışsanız çalışsak ve o saatlerde ilim tahsil etsek. Kur'an okusak, Cevşen'i kebir, Cevşen duasını Rabbimize yaklaşma adına bir vesile kılsak, o duayla Rabbimize el açıp yalvarsak ve o sabahın bereketinin feyzinden, yümnünden istifade etsek ve o sabahın seher vaktinin o anını değerlendiri versek, zannediyorum. Hayatımıza birçok şeyleri inşallah değişmesine vesile olacak zannediyorum. Evet. Dön annene babana diye bir bölüm var demiştik sizlere. Günümüzün sözde medeniyeti ve çarpık anlayışı bizi biz yapan değer ölçülerini bir bir elimizden aldı ve tahrip etti. Bütün ahlaki değerlerimize sirayet eden bu yıkılış ve çözülüş... Maalesef aile yuvasını da etkiledi. Anne baba yuvanın direkleri ve en önemli rükünleri iken fazlalık görülmeye, sırttaki yüke benzetilmeye başlandı. Bu baş yüce insanlar evlat alakasına ve torun sevgisine en fazla ihtiyaç hissettikleri bir devrede huzur evleriyle teselliye terk edildi. Kendilerinden bir ömürlük tecrübelerinden istifade edilmesi gereken şefkat abideleri artık ölümü bekle denircesine yalnızlık, kimsesizlik, gurbet ve hicran kuyusuna itildi. Oysa anne baba çocukların kolu kanadı, torunların tecrübeli muallimi, evin bereketi ve felaketlere karşı da toplumun sigortası, Para töneriydi ve hep öyle bilinmeliydi. Aslında ziyade vermek istediği mesaja bakılması gereken menkıbelerin birinde bir genç anlatılır. Aslından ziyade vermek istediği mesaja bakılması gereken menkıbelerin birinde bir genç anlatılır. Sevdiği kız gencin annesinin kalbi karşılığında onunla evlenmeyi kabul ederdi. Habibe annenin kalbini getir gönlüme mukabil deyince aşk şarabıyla sarhoş olmuş her şeyi unutup gözü dönmüş genç gider annesini öldürür. Kalbine bıçağı vuracağı sırada bıçak kayıp kendi elini de keser. Genç gayri ihtiyari anam deyince kanlar içindeki kalp gencin eline sarılır yavrum der inler. O kalbin sesi aslında bütün anne babaların sinelerinin sesidir. Dövseniz, sövseniz ve hatta öldürseniz de onlardan yavrum çığlığı dışında hiçbir şey duyamazsınız. Bundan dolayıdır ki hak dostları Zeliha'nın Hazreti Yusuf'a olan sevgisiyle Hazreti Yakub'un alakasını karşılaştırır ve birincisini sevgi ile kayıt altına alırken Diğerine şefkat rütbesini verirler. Zira başka sevgiler karşılık bekler. Zeliha Yusuf rüyaları görür ama Hazreti Yusuf'un da kendisini sevmesini arzular. Ve onun kalbini çalıp maşukuna kavuşma arkasına düşer. Hazreti Yakub'unki ise bir babanın kalbi alakasıdır. Bu kutlu babanın oğlunda gördüğü peygamberlik emareleri ve vazifesine karşı durumu mahfuz, Hazreti Yakup Aleyhisselam hiç karşılık beklemez. Onda mukabele görme tutkusu yoktur. Zeliha'nınki muhabbetse, Hazreti Yakup'unki şefkattir. Çocuklarını şefkatle kanatları altına alma, onları göz nuru gibi koruma ve kollama, anne babanın fıtratı olmuştur. Hayvanlar aleminde dahi, Cari olan bu fıtrattan dolayı tavuk civcivlerini korumak için Kendini yırtıcı pençelerin önüne atabilmektedir Anne babanın bu şefkat ve fedakarlığına karşılık Allah Celle Celaluhu da Onlara gerekli sevgi, hürmet ve ihtimamın gösterilmesini emretmiştir Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi Ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara hizmetten yüksünme. Kendilerine öf bile deme, uf bile deme. Onları azarlama. İkisine de güzel söz söyle. Şefkatle ve tevazuyla üzerlerine kol kanat ger. Ve Rabbim. Küçüklüğümde onlar beni nasıl ihtimamla yetiştirmişlerse Şimdi de sen onlara öyle rahmet et diyerek dua et İsra suresi 23 ve 24. ayetlerin mealinde Rabbimiz bu şekilde ifade buyurmakta Ve sonrasında Lokman suresi 14 ve 15. ayetlerin mealinde de Biz insana ana babasına iyi davranmasını emrettik tavsiye ettik zira annesi onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır insanın sütten kesilmesi bile iki yıl içinde olur işte bunun için önce bana sonra da ana babana şükret diye tavsiyede bulunduk dönüş ancak banadır eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme ama o durumda da kendileriyle iyi geçin. Bana yönelen olgun insanların yolunu tut. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber vereceğim diyor Yüce Rabbimiz kitabı keriminde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gelerek cihada katılmak istediğini söyleyen birçok sahabiye annen baban sağ mı diye sormuş. Evet cevabını alınca da Git anne babana ve onlara hizmet et. Senin cihadın onların yanında. Yapış annenin ayaklarına cennet orada buyurmuşlardır. Hadis kitapları biat etmek için Efendimiz'e gelen bir sahabiden bahsederler. Bahseder. O en kutlu mübarek elleri tutar ve sana biata koştum ama annem babam arkada hicranla ağlıyorlardı der. Pek müşfik sultanımız sallallahu aleyhi ve sellem Hemen ellerini geri çeker. Memnuniyetsizliğini yüz işmizazıyla ifade ederek şöyle der. Dön anne babana, dön de ağlattığın gibi güldür onları. Fahri kainat efendimiz sadece bu iki hadise ile değil, daha birçok söz ve tavrıyla anne baba hakkının gözetilmesini tavsiye buyurmuş ve hukuku, valideynin hak ve hukukunu gözetmeyip, Onlara zulmetme en büyük üç günah arasında şirkten sonra ikinci olarak saymışlardır. Anne babanın hakkını gözetme meselesinde kaybedenler ebediyen kaybederler. Buranın altını çizerek bir daha ifade ediyorum kıymetli dinleyiciler. Anne babanın hakkını gözetme meselesinde kaybedenler ebediyen kaybederler. Bu hakikate binaen kolay kolay yemin etmeyen bir ciddiyet insanı valideynin hukukundan bahsederken anne babanın hukukundan bahsederken birkaç defa sözüme kanaat et kasem ederim şu hakikat gayet kat'idir gibi ifadeler kullanır. Onların hor ve hakir görülmeleri karşısında adeta çığlık olur inler ve şöyle der. İşte o mübarek ihtiyarların vücutlarını istiskal edip ölümlerini arzu etmek ne kadar vicdansızlık ve ne kadar alçaklıktır bil, ayıl. Evet hayatını senin hayatına feda edenin zevali hayatını arzu etmek ne kadar çirkin bir zulüm, bir vicdansızlık olduğunu anla. Bu mevzuyu da Ahmet bin Hanbel'in muvattaada kaydettiği bir hadisi şerifi hatırlatmakla şimdilik bitirelim deniliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendisiyle beraber savaşlarda bulunma, arkasında saf tutma bahtiyarlığına ermiş bir gencin ölüm döşeğinde olduğunu, bir türlü şehadet getiremediğini haber verirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gencin yanına gider ve çürümüş kemiklere dahi Hayat veren sesiyle ona şehadeti telkin eder. Ama o tek kelime bile söyleyemez. Allah Resulü onun bir annesi olduğunu öğrenince ciğeri dağlı kadını çağırır. Ananın yüzünde oğluna karşı siten bulutları vardır. O annenin o ananın yüzünde oğluna karşı siten bulutları vardır. Beni hep rencide ederdi ya Resulallah der ve ağlar. Allah Resulü ey kadın ister misin oğlun ebediyen cehennemde yansın deyince annenin gönlündeki buz kırıntıları da erir ve hakkını helal eder. O sırada gencin dili de çözülür ve şehadet getirmeye başlar. Hatta bu hadisi şerifin başka bir yerde geçtiği şekliyle şöyle bir ek yapmak istiyorum müsaadenizle. Anne kalbi çok kırılmıştır. Önce hakkını helal etmez. Israr eder inadında. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına ateş yakmalarını emreder. Ve ateş yakılır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gencin o ateşin içine atılmasını söyler. Bunun karşısında anne... O annelik şefkatiyle ne yapıyorsun ya Rasulallah? Nasıl onu ateşe atarsın ya Resulallah deyince sen ona hakkını helal etmemekle zaten onu cehennem ateşinin içerisine atıyorsun diye ona ikazda bulunur. Ve anne Allah Resulü'nün vermiş olduğu aklını mantığını ikna eden zerrelerini tabiri caizse hücrelerini donduran bu ifade tarzıyla ikna olmuş ve hakkını helal etmiştir. Evet asrın felaketlerini göğüsleme tahribatı tamir ve bozulanı ıslaha niyetli şefkat mesleğinin yolcuları anne babaya da hak ettiği yeri vermelidirler. Allah'ın muvaffakiyet lütfetmesi için en mühim iki vesilenin beraber oldukları insanlarla kardeşhane geçinmek ve anne babanın rızasını almak olduğunu iyi bilmelidirler. Birbirlerine hayrı tavsiye ederken sözlerine şunları da katmalıdırlar. Dön annene babana. Dön de ağlattığın gibi güldür o garipleri. Dön valideynine. Huzur evinde huzursuzluğa terk etme onları. Evlat ve torun sevgisinden mahrum etme. Aç bağrını onlara. Bir zaman açtıkları gibi bağırlarını sana. Evet, kıymetli dinleyiciler. Aslında huzur evi falan deniliyor ya. Bu evlere huzur evi denilmesi bana göre çok yanlış, çok ters geliyor. Yani bir insan anne babasını götürecek, bir yere yalnızlığa terk edecek ve bunun adına da biraz batıdan gelmiş bir hadisedir bize bu. Batıdan İthal edilmiş Getirilmiş bir meseledir İnsanlar yaşlanınca Anne babasını batıda götürürler İşte burada huzur evi denilen O yerlere bırakırlar Ve ülkemizde de Bunun adına O yaşlı anne babaların kaldığı yerlere Huzur evi verilmesi Verilmesi de Bana göre insanoğlunun yapmış olduğu çok çirkin bir hadisenin Üzerini örtme manasına geliyor Oralar nasıl huzur evi olur Allah aşkına? İnsan Annesinden Babasından Küçükken düşünebiliyor musunuz? Biz yeni doğduğumuzda Altımızdan pislikleri alıyorlardı. Şimdilerde bu hazır bezler çıktı. O dönemlerde analarımız bezlerimizi yıkıyorlardı. Bizi Bağırlarına basıyor. Bizi koyunlarında yatırıyor. Bizi Hasta olduğumuz zaman başımızda bekliyor. İlaç lazım olduğu zaman bize ilaç veriyor. Bizimle beraber hasta oluyor. Bizimle beraber aç kalıyor. Bizimle beraber rahatsız oluyorlardı. Şimdi o yaşlılar insan biliyorsunuz ellisini geçince tekrar çocukluk psikolojisine girmektedir. Yani onlar yaşlanmaktadır ama çocuk ruhlu o bir çocuğun duygu ve düşüncesiyle hareket etme noktasına gelebilmektedirler. Nasıl biz çocukken onlar bizi himaye etti, onlar bize şefkat etti, yapmış olduğumuz hataları hoş gördülerse, bizler de onlar yaşandığı zaman o ruhları itibariyle, psikolojileri itibariyle onların her halini hoş görüp, onları o şefkat abideleri Anneleri ve sonrasında babaları kendi evimizden, kendi yerimizden, kendi mekanımızdan alıp bir yerlerde tek başına yaşamaya mecbur etme, tek başına yaşamaya terk etmeyi biz nasıl huzur evi olarak isimlendirebiliriz? Ama dedim ya, günümüzde değer ölçüleri altüst olmuş. Bakın okuduğum ayeti kerimenin ikisinde de Cenab-ı Hak, Kendisine itaatten sonra anneye babaya itaat etmemizi bize emrediyor. Yani bizi yaratan böyle emrediyor. Bunun ötesinde şunun bunun senin benim falanın filanın lafı mı olur? Evet insan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle annesinin babasının yaşlılığına yetişip de cenneti kazanamayanın burnu sürtülsün diyor ya. İşte çok kıymetli dinleyiciler biliyorum sizler anne babalarınızı üzmezsiniz ama velev ki geçmişte böyle bir şey yapmış iseniz yapmış isek elinize bir hediye alın bir gül alın veya onun huzuruna gitmezden önce dua edin ve sonra o büyüklerinizin ellerinden öpün yapmış olduğunuz hatalardan dolayı özür dileyin sonrasında onların dualarını alın ve Tabi insan annesi babası hayattayken anne baba kıymetini çok iyi bilemeyebilir ama anne baba dünyadan göç edip gidince o zaman anlıyor. Hani büyüğümüz öyle diyor ben her vaaza gitmezden önce annemin gider elini öper duasını alır öyle vaaza giderdim diyor. Tabi bunu değişik zamanlarda değişik yerlerde defaatle arz ederken Annesinin vefatından sonraki bir sohbetinde de artık nasıl bir anne hicranı, anne hasreti yaşıyorsa, ah anam diyor, şimdi olsan da yine ben senin ellerini öpsem, sohbete vaza öyle gitsem diyor, ah anam. Evet, insan anne babasını şu dünyadan kaybetmeyince onun çok kıymetini anlamıyor. Ne zaman ki onların birisi veya ikisi göç edip gidiyor, o zaman yapmış olduğu yanlışlara ahu enine diyor. İhmal ettiği saygıyı, kusurun pişmanlığını yaşıyor. Veya yapmış olduğu hataların ne kadar büyük olduğunu hissediyor. Ama artık gerisin geriye dönüş yok ki. O işin telafisi yok. Bir namazı kaçırırsınız bakın kaza edersiniz. Ama anne baba şu dünyadan göç edip gittikten sonra bunun telafisi yok. Anne babaya saygının, hürmetin telafisi yok kıymetli dinleyiciler. Bu noktadan bizler şöyle bir daha bu noktadan bir muhasebe yapıp anne babalarımızın hoşnutluğunu, rızasını, duasını almanız, almamız hem dünya hem de ahiret, ukba, saadetimiz, mutluluğumuz, kurtuluşumuz için en önemli vesilelerden biri olsa gerektir. Cenab-ı Hak anne babalarımıza karşı vazifelerimizi hakkıyla ifa eden kullarından eylesin. Rabbim anne veya babasını veya her ikisini şu dünyadan ebedi aleme uğurlamış olan kardeşlerimizin de annelerini babalarını günahlarını affı mağfiret eylesin rahmetiyle merhametiyle muamele eylesin makamlarını cennet eylesin kabirlerini pür eylesin bizleri anne babalarımız için evlatlarımız da bizler için amel defterlerin kapanmamasına vesile olanlardan eylesin ve anne babalarımıza yapacağımız vazifelerde kusursuz tam noksansız o vazifelerimizi hakkıyla ifaya muvaffak eylesin diyoruz ve yine her zaman olduğu gibi bir ilahi veya ezgi arası verip sohbetimizin ikinci bölümünde yine sizlerle buluşacağız inşallah. Yüzün solgun tedirginsin, sakın beni düşünme. Anneciğim giriyorsun, kimi zaman düşlerime. Yüzün solgun tedirginsin, sakın beni düşünme. Çeviri Evet kıymetli dinleyiciler Sohbetimizin ikinci bölümünde Unuttuk mu diye bir bölümümüz var Alemi İslam'ın şu içinde bulunduğu durum Ve alemi İslam'ı Teşekkül ettiren Teşekkül eden Her birerlerimize her bir ferdimizin Düşünmesi Düşünmesi muhasebe yapması gereken bir noktaya parmak basmış hakikaten çok önemli ve günümüzde birçok yerde de karşılaştığımız sorulara bir cevap niteliğinde bir husus yaşlı dünya bir kere daha maddi manevi buhran geçiriyor beli bükülmüş yerküre yine kin Nefret, terör, anarşi ve zulüm doğuruyor. Gazete sayfaları, televizyon ekranları hep kanla boyanıyor. Dört bir tarafta savaş çığlıkları ve intikam naraları atılıyor. Dahası binbir entrika, oyun, düşmanlık ve gözü dönmüşlükle ...masum insanlar öldürülüyor... ...muhkem kuleler yerle bir ediliyor... ...ve maalesef yıkılan kulelerden düşen her taş... ...her tuğla zalı bir hançer gibi... ...İslam'ın bağrına saplanıyor... ...fesada kilitli ruhlar... ...son hadiseleri de... ...mukaddesata saldırmak için bir fırsat olarak değerlendiriyor ve asıl başkaları için kurulması gereken dar ağacında İslam'ın ipini çekmeye uğraşıyor. İşte bütün bu olanları ruhi ve kalbi sığlığım ölçüsünde de olsa hayret ve hüzünle seyrederken bir de bazı Müslümanların bu fitne ve fesat ortamında bozulan kalp ve itikatlarıyla seslendirdikleri tereddüt ve şüphe ifadelerini duyuyor. Yüce ve en doğru mesajın gördüğü bu muameleden ötürü Damarlarımda kanımın donduğunu hissediyorum diyor Bazı müminlerin haşa ve kella Cenab-ı Hakk'ın adalet ve rahmetini Kur'an'ı peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ve onun her asırdaki varislerini sorgulamaları Ümitsizlik bataklığında boğulmaları karşısında çok utanıyor ve bu sapıklıktan Allah'a sığınıyorum bugün topyekun İslam alemi fakr zaruretler ağında inim inim inlemekte ezilmekte ve sömürülmektedir Müslüman imacı zihinlere kan silah ölüm ve gözyaşıyla beraber kazınmıştır maalesef şu anda dünya üzerinde resmedilmek, insanların kalp ve kafasına nakşedilmek istenen bir imaj bu şekilde olmakta kıymetli dinleyiciler. Müslüman imajı zihinlere kan, silah, ölüm ve gözyaşıyla beraber kazınmıştır. Hususuyla batıda planlı gayretler neticesinde her Müslüman potansiyel bir terörist olarak gösterilmeye başlanmıştır bazı samimi insanların hoşgörü ve diyalog arayışları da bu kirli havadan nasibini almış beklenen hüsnü kabulü bulamamış veya çok defa o kabule götüren yollar tıkanmıştır bütün bu menfilikler zayıf müminlerde inkisara hayale biz böyle ummuyorduk ümit ediyorduk ki Müslümanlar da dünya düzeni adına söz sahibi olsun, ezilmesin. Bekliyorduk ki salihlere yapılan vaatler yerini bulsun. İtiraz ve şüphesine sebep olmuştur. İyi ama acaba ahdi sözleşmeyi kim bozdu? Allah Celle Celaluhu vadinde hulfetmez. O verdiği sözde hep vefalıdır. Fakat ilahi vaat... Bazı şartlara bağlanmıştır Rabb-u Rahim Vadettiklerinin tahakkuku için Bizden de verdiğimiz söze sadık kalmamızı Ve salihlerden olmamızı istemiştir Acaba biz Salah sıfatına haiz miyiz? Acaba ona verdiğimiz sözde durabildik mi? Hani biz tam inanacaktık? Kendimizi ona kulluğa Ve insanlığın kurtuluşuna adayacaktık Daima Allah'ı konuşacak, onun bahsiyle oturup kalkacaktık. Kendi çıkarlarımızı düşünmeyecek, şahsi zevklerimizi terk edecek, onun rızası dışında hiçbir beklentiye girmeyecektik. Ufkumuzu ev, bark, yurt yuva değil, onun hoşnutluğu tutacaktı. Kendimizi sıfırlayacak, makam, mansıp, şan, şöhret karşısında dize gelmeyecektik. Bencillikten sıyrılacak, kardeşlik duygusunda fani olacak, biz demeyi dahi şirk vesilesi sayarak daima o, o, onu işaret edecektik. Maalesef çoğumuz itibariyle ahdi biz bozduk. Biz sözümüzde durmadık. alem İslam olarak şu perişan halimizin sebebi aranacaksa, o şurada burada Hatta din muarızlarında değil kendi günah hata ve kusurlarımızda aranmalıdır. Biz unutmamamız lazım gelen esasları hatta kendi varlık gayemizi unuttuk. Ve unutanların maruz kaldığı muameleye hak ettik. Bizden önce de pek çok kavim bu dünyaya misafir olmuştu. Allah onlara da Resuller gönderdi. Onlar hak çağrıyı kabul etmediler. Ya da zamanla o kutsi mesajdan uzaklaştılar. celil Cebbar onları şiddetli fakirliğe, geçim darlığına, çeşitli hastalıklara müptela kıldı. Seller, depremler, arzi semavi felaketler gönderdi ki hata ve kusurlarını anlayıp bekar olsunlar. Hiç olmazsa sıkıntı zamanında Rablerine, Rabbe dua etsinler. Oysa onlar felaket anlarında dahi Rabbi anmadılar. Ona el açıp eman dilemediler. Derken kalpleri iyice katılaştı da şeytan onlara yapa geldiklerini allayı pulladı. Artık fenayı iyi, günahı sevap şerri hayır telakki etmeye başladılar. Tevbe yollarını bütün bütün yitirdiler. Kur'an-ı Kerim bu ve benzeri toplulukların akıbetini şöyle anlatır. En'am suresi 44. ayetin mealinde. Kendilerine yapılan uyarıları ve hiç hatırdan çıkarmamaları gereken şeyleri unutunca üzerlerine her şeyin kapısını açı verdik. Nihayet kendilerine verilen bu dünyalık genişlik ve serbestlikle tam ferahlayıp şımardıkları sırada onları ansızın tutup yakaladık. Birdenbire onlar bütün ümitlerini yitirdiler buyurulmaktadır. İşte biz de aynı o kavimler gibi Allah akibetimizi onlarınkine benzetmesin. Unutmamamız lazım gelen esasları unuttuk gayemizi ihmal edip vesilelere daha sonra da dünyaya takıldık azami ihlas ibadet aşkı duaya düşkünlük gecelerin iyası gözlerimizin nuruydu uhuvvet ve tesanüt vazgeçemeyeceğimiz düsturumuzdu yani kardeşlik ve yardımlaşma büyüklüğü şan şerefi tevazu ve hizmette önde olmada arayacağımıza söz vermiştik söz vermiştik çağın idrakine göre Kur'an'ı tefsir eden eserleri ve onların pratiğe taşınmasından süzülen pırlantaları elimizden düşürmeyeceğimize söz vermiştik dünya devşirme peşine düşmeyeceğimize söz vermiştik problemleri kendimizde görüp başkalarının gıybetini etmeyeceğimize ve söz vermiştik tek başımıza da kalsak başımızda kılıçlar kavisler de çizse sevgi diye çıktığımız ve her sineye sevgi üfleyeceğimiz bu nurlu yoldan dönmemeye evet bugün ümitsizlik ve yais bizi çepeçevre kuşatmışsa bu bizim kendi özümüze sırtımızı dönmemiz ve hep hatırlamamız lazım gelen esas ve düsturları söz verdiğimiz hususları unutmamızdan dolayıdır sözünün eri olup şehadet getirmek suretiyle Allah'a verdiği ahde sadık kalanlar dehrin hadiseleri karşısında asla sarsılmayacak hangi şartlar içinde olursa olsunlar aynı aşkı heyecanla rıza yolunda koşmaya devam edeceklerdir yeis yani ümitsizlik iman zaafındandır Allah'a inanan asla ümitsizliğe düşmez. Aziz ve celil olan Allah hem rahimdir hem de adil. Kur'an ve onun canlı tefsiri ne demişlerse hep hak söylemişlerdir. Ve verdikleri haberler günü geldiğinde aynıyla zuhur edecektir. Her şeye rağmen yeryüzü salih kul potansiyeline sahiptir ve bu potansiyel Adem oğlunun salahı için bir çekirdek bir maya konumundadır ve ben hala son devrin ufkunu aydınlatan büyüğün yani Üstad Hazretlerinin şu istikbal inkılabatı içinde en yüksek ve gür sada İslam'ın sadası olacaktır sözüne bin canımla iman ediyorum sevgi Hoşgörü, merhamet deyip yola çıkan ve şimdiye kadar arkasındakileri yanlışa hiç sevk etmeyen rehberin gözyaşlarının bundan sonra da karları eriteceğine ve kardelenleri besleyeceğine inanıyorum. Evet kıymetli dinleyiciler. Yeis mani her kemaldir diyor. Yeis iman zaafındandır. Allah'a inanan asla ümisliğe düşmez. Niye düşelim ki? Biz öyle bir Rabbe iman etmişiz. Şu kainat yoktan var etmiş. Kün deyince her şeyi yaratan, istediği zaman her şeyi yaratıp, istediği zaman da yok eden bir güce kuvvete sahip, bir kudrete sahip, ahad ve samet olan, bir olan herkesin kendisine muhtaç olduğu ama onun kimseye muhtaç olmadığı bir Allah'a, bir Rabbe iman etmişiz. Biz eğer o ayet-i kerimede de ifade edildiği gibi "Ve la kad katabna fi zekrâ min ba'di zikra en el-ardı yarisuhâ diyor. Kur'an and olsun diyor Rabbimiz. Orada demek ki bizim bu mevzuya, bu meseleye inanma zafiyeti göstereceğimizi bildiğinden dolayı İnsanlığın inanmada zorluk çekeceğinden dolayı, çekeceklerinden dolayı Rabbimiz yemin olsun, kasem olsun diyor. Yeryüzüne benim salih kullarım varis olacaktır diyor. Ama dikkat ederseniz salih kullarım diyor kıymetli dinleyiciler. Bugün Allah aşkına alemi İslam'ın şu durumu, milletimizin şu durumu hangi salih zümrenin vasıflarına uygun? Müminlerin Başka müminlerin Kuyusunu kazmasıyla mı Birbirine adavet beslemesiyle mi Kim beslemesiyle mi Birbirlerine gıybet etmesiyle mi Birbirlerinin aleyhinde Konuşup birbirlerinin kirli çıkıları Ki var mı bilemiyorum Dökmesiyle mi Bölünmüşlük ve Parçalanmışlıklarıyla mı Çalışma azmimizin Olmayışıyla mı Dürüstlüğümüzü disiplinimizi doğruluğumuzu kaybetmiş olmamız haliyle mi bunlar şu anda maalesef alemi İslam'ın arz etmiş olduğu bir tablo ama bunun yanında bir de öyle insanlar var samimi yaradılanı yaradanından ötürü seven sevgi diyen saygı diyen hoşgörü diyen her şeye Allah'ın nazarıyla Allah'ın yaratmış olduğu kıymet duygu ve düşüncesiyle insanlığa hizmet Allah yoluna hizmettir halka hizmet hakka hizmettir duygu ve düşüncesiyle oturup kalkan gençliğin elinden tutan neslin imanını kurtarma adında vesile olmayı en büyük şeref bilen bu yolda müesseseler açan yurtlar açan, Kur'an kursları açan evler açan dershaneler okullar açan ve insanlığın kalbine Allah korkusu, muhasebe duygusu verebilir miyim diye programlar hazırlayan ve gün be gün bu halenin genişleyip insanlığın dikkatini çekme noktasına geldiği bir güzellikler de yok değil. Bunun için bizler kendi halimizi salih kul olma durumunda bir daha muhasebe edip, bir daha kendimizi bir çekaptan geçirip, kontrolden geçirip, eksik yanlış yönlerimizi bir daha düzeltme azmi ve gayreti içerisinde olmamız lazım kıymetli dinleyiciler. Eğer biz işimiz kadar, ticaret hanemiz kadar, eşimiz kadar, evladı ihalemiz kadar, malımız mülkümüz kadar, markımız dolarımız kadar, Bağımız bahçemiz kadar, alışverişimiz kadar, kendi sıhhatimizi, sağlığımızı düşündüğümüz kadar, alemi İslam'ı, Kur'an'ı, Hazreti Muhammed Mustafa'yı ve bu dini mübini İslam'ı düşünmüyorsak, Allah şu dünyada bizi nasıl varis kılsın ki? Evet, varis kılınan dönemlerdeki insanlar kendi dönemlerinde, her şeyden önde bilmişler İslam'ı. Kendi menfaatlerinin de önünde. Kendi çıkarlarının da önünde. Kendi rahatlarının da önünde. Dünyevi makamlara, menfaatlere göz kırpmamışlar. Pes etmemişler, yenik düşmemişler. Ve o dönemde Allah o müminleri dünyada varis kılmış. Ve düşünün ki siz. Hazreti Ömer döneminde bugün İslam'a hizmet eden insanlar ve en başında da sadece kendi nefsimden düşünecek olursam. Hazreti Ömer dönemi günümüzün Türkiye'sinin 7-8 mislin büyüklüğündeki bir ülke ve o ülkenin başında emir-el müminin Hazreti Ömer var radıyallahu anh. Ama üzerinde yamalıklı elbise var. Belki bunu dinlerken siz ...dudaklarınızı şöyle bir tebessüm edecek... ...bir taaccüp edecek... ...böyle içinizden bu da olur mu diyeceksiniz... ...ama Ömer yapmış bunu radiyallahu anh... ...Hazreti Ebu Bekir ondan farklı değil... ...Ömer bin Abdülaziz... ...şu andaki Türkiye'nin 18-20 misli büyüklüğünde... ...belki de 40 misli büyüklüğünde bir... ...ülkenin reisi ama... ...bir yan şartısına baktığınız zaman... ...dudaklarınızı ısırırsınız... O ülkenin en fakirlerinin listesi yapıldığında Ömer bin Abdülaziz ilk 3'e giriyor kıymetli dinleyiciler. Dünyayı parmaklarında oynatmışlar ama dünyayı üzerlerine bulaştırmamışlar. Şimdi 3-5 kişi idareci olduğumuz zaman bir müessesede söz sahibi olduğumuz zaman yanımızdan kimse geçemiyor. Şatafatımızdan kimse yaklaşmıyor. Bindiğimiz arabayı, kullandığımız cep telefonunu, giydiğimiz elbisenin lükslüğünü, şaşamızı, oturup kalktığımız insanların mal, mülk, makam, mansıp itibariyle büyüklüğünü Allah'a yaklaştıracak vesileler saymaya başlıyoruz. Acı bir şey bu. Nebiler Nebisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Siyahi bir köle ile oturup yemek yediğinde Oradan bir kadın Efendimiz'e biraz da böyle Onu aşağılama gibi Bağışlayın Böyle küçük görme gibi bir şeyle Bak bak bak oturmuş da bir köle ile Yemek yiyor diyor Efendimiz ben de Allah'ın kölesiyim buyuruyor Evet Ben de Allah'ın kölesiyim Nebiler nebisi oturup Bir köle ile yemek yerken biz bugün çalışanlarımızla, işçilerimizle, bekçilerimizle, çöpçülerimizle yemek hanelerimizi ayırdık. Aralara sütreler koyduk. Onlar ayrı, bizler ayrı mekanlarda yaşamaya başladık. Allah verir mi? Vermez. Allah muvaffakiyeti ihsan eder mi? Etmez. Biz muvaffakiyeti başka şeylerde aradık. Halbuki muvaffakiyet ihlastaydı, samimiyetteydi, takvadaydı, azami ihtimamdaydı. Milletin, ülkenin ve insanların yardımlarıyla oluşan o müesseselerin zerresini israf etmemekten geçmekteydi başarı muvaffakiyet. Biz başarıyı başka şeylerde arayınca Allah siz madem başarıyı onlarda aradınız... Gidin onlar versin başarıyı der gibi o muvaffakiyeti bize nasip etmedi. Halbuki kalpler Allah'ın elinde. Halbuki kalpler Allah'ın elinde olduğundan dolayı bir anda kalpleri çevirir. Nasıl ki Hazreti Ömer evinden çıktığı zaman. Efendimiz'i öldürmek için çıkmıştı. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem günlerdir dua ediyordu. Allah'ım iki Ömer'den biriyle Allah'ım şu İslam'ı güçlendir Allah'ım. Şu Müslümanları takviye ile Allah'ım diye dua ediyordu. Ve Allah o duanın hedefini Ömer bin Hattaba isabet ettirmişti. Ve Hazreti Ömer efendimizin yanına gelip kelime-i şehadet getirirken İslam'la imanla serfiraz olmuştu. Ama biz uzun uzun dua eden insanları alaya etme onu küçümseme, hor hakir görme uzun uzun dua ettiği için insanları alaya almaya başladık Allah verir mi başarıyı halbuki Allah Resulü sabahlara kadar dua ediyor onun her hali duaydı ama biz duayı bir fantazi kabul etmeye başladık halbuki dua müminin ayrılmaz bir parçasıydı ve dua bir ibadetti bu noktadan Bizler kendi nefsimde başta olmak üzere bir daha yaşanım, yaşantımızı, yaşamımızı, hal ve hareketlerimizi, hizmetlerimizi, tavır ve davranışlarımızı bir daha gözden geçirecek. Acaba Allah'ım biz nerelerde yanlış yaptık, nerelerde neleri ihmal ettik de bugün alemi İslam'ın içinde bulunduğu duruma sebebiyet verdik diyecek. Ve katiyen ben başka birisinde suçu aramayacak. Sen başkasında aramayacak. O da başkasında aramayacak. Allah'ım acaba benim hatamdan, benim günahımdan dolayı mı sen alemi İslam'ı ve ülkemizi ve Müslümanları bu hale düşürdün diyecek. Suçu daima kendimizde arayacak. Ve bu bizim nirengi noktamız olacak kıymetli dinleyiciler. Evet. Bir Sabahın Bereketi programında bu sohbetin de yine sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi böyle bir muhasebe, duygu ve düşüncesiyle baş başa bırakıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Dudaklarınızdan dualarınızın eksik olmamasını ve Rabbimin de o dualarınızı kabul ettiği dualar arasına dahil etmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyor. Hepinize hayırlı günler diliyor. Bir başka Sabahın Bereketi programında yine siz güzel, siz kıymetli siz değerli dinleyicilerimle buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim.